Birinci kanto Yaşam yolumuzun ortasında Karanlık bir ormanda buldum kendimi Çünkü doğru yol gitmişti Ah içimdeki korkuyu tazeleyen Balta girmemiş O sarp güçlü ormanı Anlatabilmek ne zor Öyle acı verdi ki Ölüm acısı sanki Ama ben orada bulduğum iyilikten söz edeceğim Gördüğüm başka şeyleri söyleyeceğim Oraya nasıl girdiğimi bilemeyeceğim Öyle uykum gelmişti ki doğru yolu bırakıp gittiğimde ama yüreğimin içine korku salan vadinin bittiği tepenin eteğine geldiğimde yukarı çevirdim gözlerimi omuzlarını gördüm onun herkese her yerde yol gösteren gezegenin ışınları içinde o zaman biraz dindi o sıkıntılı gecede yüreğimin gölüne çöken korku ve denizden çıkmış soluk soluğa biri dönüp de azgın suya nasıl bakarsa hala kaçmakta olan ruhum kimseyi sağ bırakmayan geçide bakmak için döndü geriye Yorgun bedenimi biraz dinlendirince ıssız kıyıda yürümeye koyuldum yine sağlam basan ayağım hep daha geride Yokuşun hemen başladığı yerde bir pars gördüm yerinde duramıyordu kıpır kıpırdı benek benekti tüyleri Yüzünün önünden hiç ayrılmıyordu Öylesine kesiyordu ki yolumu kaç kez dönmek istedim gerisin geri Sabahın başladığı saatlerde, Güneş Tanrı'nın sevgisi bu güzel nesnelere ilk kez kıpırdattığından beri Birlikte olduğu yıldızlarla yükselmekteydi Öyle ki güzel mevsim ve günün bu saati beni iyi şeyler beklemeye yöneltti Tüyleri benekli hayvandan ama korkmamı önleyemedi Karşıma çıkan bir aslandan başı havada açlıktan kudurmuş gibi bir aslan üstüme geliyordu sanki öyle ki havaya bile korku sinmişti ve cılızlığın binbir istek dolu çok kişiye neler çektirdiği besbelli bir kurt üstelik dişi görünce beni kapıldığım korku öyle kesteki ki elimi ayağımı kalmadı artık tepeye tırmanma umudu bu yerinde duramayan Hayvan, gülü oynaya kazandıklarını gün gelip yetirince durmadan ağlayıp inleyenlere benzetti beni. Üstüme gelip yavaş yavaş güneşin battığı yere doğru sürüklerken, aşağılara doğru inerken gözlerimin önünde biri belirdi. Çoktandır konuşmamıştı, kısılmıştı sesi. Bu büyük çölde görünce onu, acı bana diye bağırdım o an. Kim olursan ol, ister gölge, ister gerçek insan. Yanıt verdi, insan değilim, bir zamanlar insandım. Annem babam Lombardiyalı, ikisi de özbeöz Mantovalalı. Oldukça geç geldim dünyaya. Zulis döneminde Roma'da yaşadım. Büyük Augustus yönetiminde, sahte ve yalancı tanrılar döneminde. Şiir yazdım o güzel İlyon yandığında. Anki sesin doğrucu olduğuna övgüler düzdüm Troya'dan geldiğimde. Peki sen niye sokuyorsun başını derdi? Niçin çıkmıyorsun her sevincin hem nedeni hem kökeni mutluluklar dağına? ''Yoksa Vergilius musun sen? Konuşunca ağzından ırmaklar çağlayan.'' diye yanıt verdim, alnımda utancımla. ''Ey beni yazdıklarının peşinde koşturan, emeğimi, sevgimi coşturan, bütün ozanların onuru, önderi, ustamsın, kalemimsin, bana onurlar katan, o güzel biçemi veren sensin.'' ''Yolumu kesen şu hayvan, damarlarımdaki kanı ürpertti. Yardımcı ol bana ünlü bilge.'' ''Daha iyi edersin başka yoldan gidersen, kurtulmak için bu yabanıl yöreden.'' diye yanıt verdi ağladığımı görünce. ''Çünkü seni bağırtan bu hayvan kimsenin geçmesine izin vermez yolundan. Karşısına dikilip er geç parçalar onu. Öyle kötü, öyle pistir ki huyu, doymak bilmez oburluğu, doydukça karnı, daha da açılır iştahı.'' tur çiftleştiği hayvanların sayısı. Tazı gelip de onu işkenceyle öldürünceye dek daha bir sürü hayvanla çiftleşecek. Toprak, para ne demek? Tazıyı bilgelik, sevgi erdem besleyecek. Feltro ile Feltro arasında olacak ülkesi. Uğruna Bakire Camilla, Eraldius, Turnus ile Nisus'un can verdikleri. Bahtsız İtalya'ya esenlikler getirecek. O dişi kurdu her kentten sürecek, dışarıya imrenip de çıktığı cehenneme tıkayıncaya dek, iyiliğin için peçinden gel, izle beni, rehberin olacağım, buradan alıp öncesi sonrası olmayan bir yere götüreceğim seni, umutsuz çığlıklar işiteceksin, acıdan kıvranan eski ruhlar göreceksin, ikinci ölümlerine bağırırken kutlu ruhlara katılmayı umdukları için günün birinde ateşte yanarken yakınmaları da göreceksin sonra onların katına yükselmek istersen daha yetkin bir ruh gelecek seni ona bırakıp ayrılacağım ben çünkü yukarıyı yöneten yasasına karşı çıktığım için ben birlikte gitmemizi istemez ülkesine her yere egemendir o krallığı o her yerde ülkesi oradadır yüce tahtı orada ne mutlu yanına çağırdıklarına ve ben ey ozan dedim ona Tanımadığın o tanrı adına hem bu tehlikeyi hem de daha beterini savmak için dediğin yere götür beni. Ermiş Petrosun kapısını göreyim, bakayım acı çekiyor dediklerine. Bunun üzerine yola koyuldu o, peşinden gittim ben de. İkinci Kanto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 ne istediğini bilmeyenler, yeni düşünceler uğruna isteğinden vazgeçenler, başladığını yarıda kesenler gibi oldun. O karanlık yamaçta bende vazgeçtim başlangıcı bunca zor işten yeniden düşününce. İyi anladımsa dediklerini diye yanıt verdi gönlü yüce gölge.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 Dönmeye can attığım yerden geldim. Beni getirip böyle koş, konuşturan da sevda. Efendimizin yanına vardığımda senden övgüyle söz edeceğim ona. Sonra o sustu, ben konuştum. Ey erdemli kadın, gökyüzünün en küçük yuva, yuvarına kadar insan türünü egemen kılan yalnızca senin erdemlerin. ''Başımın üstünde yeri var isteklerinin ama yerine getirtmek için artık çok geç. İsteğini de söylemesen daha iyi edersin. Yine de bana söyle dönmeye can attığın o büyük yerden buraya korkmadan ilmene yol açan ne? Madem bilmek istiyorsun bu gizi kısaca anlatayım buraya nasıl geldiğimi.'' diye yanıt verdi. İnsan yalnızca başkalarına zarar verecek şeylerden korkmalı. Bunun dışında korkuya yer olmamalı.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 Haydi neyin var, niçin, niçin gitmiyorsun, niçin yüreğinde korku besliyorsun, niçin cesaretten, güvenden yoksunsun, kutsanmış üç kadın, gökyüzü sarayında seni bekler, ben bunca güzellikler önerirken. Gecenin soğuğunda büzülüp kapanan, gün ışığınca delilip doğrulan çiçekler gibi, ben de sıyrıldım uyuşukluktan, yüreğimi öyle bir korkusuzluk kapladı ki, konuştuğum özgür bir insan gibi.'' Ey yardımıma koşan incelikli kadın Ve onun söylediği doğru sözleri Gerine getiren sen soylu kişi Yeni istekler uyandırdın içimde Söylediğin sözlerle Ben de dönüyorum ilk düşünceme Haydi yürü isteği aynı ikimizin de Rehberim, efendim, ustamsın sen Bunları dedim ona O yürüyünce Sarp, çetin yola girdim ben de Üçüncü kanto Buradan gidilir acılar kentine Buradan gideleri bitmek bilmeyen acıya Buradan gidilir Gitmiş insanlar arasına Adalet yol gösterdi Ulu Rabbime Kutsal güç, yüce bilgelik ilk sevgi yarattı beni Benden önce her şey sonsuzdu Sonsuza dek süreceğim ben de İçeri girenler dışarıda bırakın her umudu Bir kapının üstünde Koyu renkle yazılı bu sözleri görünce Usta dedim Beni ürkütüyor bu sözlerin anlamı o içimden geçenleri anlamıştı. Burada her türlü korkuyu bırakmalı. Ödlekliğin kökünü kazımalı. Sana söylediğim yerdeyiz şimdi. Akıl hazinelerini yitirdikleri için acı çekenleri göreceksin. Sonra eliyle tutup elimi gülümseyerek yüreklendirdi. Gizlerin içine soktu beni. Burada ağlamalar, inlemeler, yakınmalar uğulduyordu yıldızsız gökte. Gözlerimden yaşlar boşandı benim de. Çeşitli diller, iğrenç küfürler, acıdan yakınanlar, öfkeden bağıranlar, yüksek sesler, boğuk sesler, tırpan eller... Sonsuza dek karanlık bu havada, bir kasırgada savrulan kumlar gibi, kendi ekseninde dönen bir uğultu oluşturuyordu. Korkudan başım dönüyordu. Dedim ki, ''Usta, bu duyduklarım ne? Acıya yenik düşen bu insanlar kim?'' Dedi ki, ''Bu rezil durumdakiler, kötülük de iyilik de yapmadan yaşamış olanların ruhları.'' Tanrı'ya başkaldırmayan ama yanında yer almayıp yansız kalan kötü meleklerle birlikteler. Cennet, güzelliği gölgelenmesin diye kovdu bunları. İsyancı meleklere onur katmayacakları için cehennemin dibine de almıyorlar onları. Dedim ki, usta, bunca illenmelerine yol açan acının kaynağı ne? Yanıt verdi, kısaca söyleyeyim, dinle bunların ölmek umutları kalmadı öyle aşağılık ki karanlık yaşamları kıskanırlar başka her yazgıyı dünyada kalmamıştır şanları bağışlamada adalette hor görürtümünü söz etmeye değmez yalnızca bak ve gürü. bir bayrak gördüm bakınca döne döne hızlı yol alıyordu belli ki durdurak bilmiyordu ardından öyle çok insan gidiyordu ki aklımın ucundan bile geçmezdi ölümün bunca insanı yenik düşürmesi İçlerinden kimilerini tanıdım. Korkaklığı yüzünden büyük görevi bırakıp kaçanın gölgesinde tanıdım. Hemen anladım. İnandım ki tanrının da düşmanlarının da sevmedikleri kötüler sürüsüydü bunlar hiç yaşanmamış olan bu zavallılar çırıl çıplaktı ve oradaki at sinekleri eşek sokuyordu her taraflarını iğrenç kurtçuklar emiyordu gözlerinden akıp gözyaşlarıyla ayaklarının dibine inen kanı biraz daha öteye bakınca bir kalabalık gördüm büyük bir ırmağın kıyısında dedim ki ''Usta, bunların kim olduklarını öğrenmeme izin ver. Irmaktan geçmeye can attıkları seçiliyor bu cılız ışıkta bile. Nereden geliyor bu istekleri? Her şeyi anlayacaksın.'' dedi. Akeron'un hüzünlü kıyısında adımlarımızı durdurduğumuzda. ''Utanıp yere çevirdim gözlerimi. Sözlerim canını sıkmasın diye ırmağa dek hiçbir şey demedim.'' Birden bir kayıkla bize doğru saçı sakalı ağırmış bir ihtiyar geldi bağırarak. ''Sonunuz kötü, kötü ruhlar.'' dedi ummayın sakın gökyüzünü görmeyi öbür yakaya sonsuz karanlıklar sıcaklar buzlar diyarına götürmeye geliyorum sizi ey orada duran canlı ruh git bunların yanından ölü bunların hepsi gitmediğimi görünce dedi ki buradan değil başka yoldan karşıya geçeceksin sen başka limandan senin için daha hafif bir kayık gerekli karon öfkelenme diye rehberim söze girdi o her isteğini yerine getirilebilenin isteğiyle burada başka bir şey söyleme gözlerinin çevresini alev çemberleri sarmış cehennem kayıkçısının pamuk gibi yanakları sakinleşti bunun üzerine ama bu acımasız sözleri duyunca o yorgun çıplak ruhların renkleri değişti birbirine vurdu dişleri tanrıya anne babalarına insanlara doğdukları yere atalarına demediklerini bırakmadılar sonra bir araya toplandılar Tanrı korkusu bilmeyen insanları bekleyen kıyıda başladılar hüngür hüngür ağlaşmaya. Kor gözlü karon iblisi işmal edip hepsini yan yana getirdi. Gecikenlerin sırtına küreğini indirdi. Güz gelip de yapraklar peş peşe dökülünce dalların yapraklarını yerde görmeleri gibi Adem'in kötü çocukları çağırıyor uydular. Kuşlar gibi birer birer kayıya atladılar Koyu renkli suda yol almaya başladılar Ama onlar daha varmadan karşıya Yeni bir koy, kuyruk oluştu bu yakada Oğul dedi Sevecen Usta Tanrı'nın öfkesini çekip de ölenler Buraya dünyanın dört bir yanından gelirler Irmağı geçmek için sıraya girerler Tanrı'nın adaleti mahmuzlayınca onları isteye dönüşür bu korkuları Geçmez buradan tek iyi bir ruh bile Karo'nun niçin sana öfkelendiğini anlamış olmalısın şimdi. Sözleri bitince kapkara çevre öyle bir sallandı ki vücudumu ter basar yine o an aklıma geldikçe. Göz yaşlı toprak bir rüzgar estirdi. Rüzgarın içinde kırmızı bir ışık belirdi. Bütün duyularımı dize getirdi. Uykuya dalar gibi yerde buldum kendimi. Dördüncü Kanto Bastıran uykuyu büyük bir gürültü götürdü başımdan. Zorla uyandırılan biri gibi silkindim, kendime geldim. Ayağa kalkıp dinlenmiş gözlerimi çevremde gezdirdim, anlamak için bulunduğum yeri. Sonu gelmez eniltilerin yükseldiği acılı uçurum vadisi yanı başımda duruyordu. Karanlıktı, derindi içi. Öyle bir sis vardı ki dibine bakınca bir şey seçilmiyordu. Yüzü sararan ozan, ''Şimdi karanlıklar dünyasına iniyoruz.'' dedi ben önden gideceğim peşimden geleceksin sen yüzünün rengini görünce dedim ki nasıl gelirim korkularıma su serpensen bile ürkersen dedi ki yüzüme vuran korku yüzüme vuranı korku sanma aşağıdaki insanların durumuna duyduğum acıma bu haydi yürü yolumuz uzun gelmez oyalanmaya Bunları dedi yürüdü uçurumun çevrelediği ilk daireye soktu beni burada kulağıma gelenler hıçkırık değildi duyduğum sonu olmayan havaiye titreştiren iç çekişleriydi. Çocukluğu, kadınlı, erkekli, kalabalık kümelerin işkence görmeden çektikleri acının sesleriydi. İyi yürekli usta dedi ki, ''Niçin sormuyorsun gördüğün ruhların sahiplerini? Gitmeden daha ileri. Bil ki bunlar günahkar değil. Erdemleri var ama yeterli değil. Çünkü senin inancının da giriş kapısı vaftizan yoksun kalmışlar. Hristiyanlıktan önce yaşamışlar. Ama Tanrı'ya gerektiği gibi tapınmamışlar. Onlardan biriyim ben de.'' ''Bu yüzden yetiyiz biz. Başka bir suçtan değil. Tek cezamız umutsuz bir özlemle birlikte yaşamamız.'' Dediklerini dinleyince büyük bir acı oldu içime. Çünkü Limbus'ta sallantıda olanların içinde değerli insanların bulunduğunu anlamıştım. ''Ustam, efendim, söyle bana.'' diye soze girdim. Sarılmak amacıyla her hatayı alt eden o inanca. ''Kendisinin ya da başkasının çabasıyla buradan çıkıp da kutsanan biri var mı?'' üstü kapalı sözlerimi anlamıştı yanıt verdi Buraya yeni gelmiştim ki başına zafer tacı giymiş güçlü biri de buralara indi İlk atasının, onun olduğu habilin, Nuh'un, yasa koyucusu Uysal Musa'nın, İbrahim peygamberle Kral Davut'un, İsraille babasının ve çocuklarının ve daha birçoklarının ve uğrunda onca şeye katlandığı, Resul'un gölgelerini cennetlik kıldı. Şunu da bilmeni isterim ki daha önce hiçbir ruh kurtulabilmiş değildi. O konuşurken yürümeyi sürdürüyorduk, ormanın içinden geçiyorduk, yoğun orman ruhlardan oluşuyordu dediğim gibi. Uyuyakaldığım yerden çok uzaklaşmamıştık ki gölgeler içinde bir yarı küreyi aydınlatan bir ışık belirdi. Oldukça uzay, uzaktaydık daha ama yine de saygın kişilerin bulunduğunu seçebiliyordum orada. sanki onurusun, sanatın, bilimin, ötekilerden ayrı tutulan, bunca onurlandırılan bunlar kim? Dedi ki ayrıcalıklı konumlarının nedeni senin dünyada hala yankılanmakta olan ünleri Bu sırada bir ses işitildi saygılar sunalım yüce ozana bizden ayrılan gölgesi geri geldi Ses kesildi ortalık sessizleşti dört eri gölge ilerledi yüzlerinde hüzün de sevinç de yoktu sanki iyi yürekli usta söze girdi ''Elinde kılıcı ötekilerin önünde krallar gibi yürüyene iyi bak, ozanlar ozanı Homeros, ardından gelen taşlamacı Horatius, üçüncüsü Ovidius, sonuncusu Lucianus. Az önceki sesin dediklerini her biri hak ettiği için benim gibi yerinde davranıyor, yüceltiyorlar beni.'' Katalar gibi arkadaşlarının üstünde uçan, bu yüce ozanın yolundan gidenleri birlikte gördüm böylece. Bir süre aralarında söyleştiler. Sonra bana dönüp selam verdiler. Ustam bu davranışa gülümsedi. Beni daha da onurlandırdılar. Çünkü aralarına çağırdılar. Bilgeler topluluğunun akıncısı sıkıldılar. Işığın yanına gittik. O sırada gerekli ama şimdi söylenmesi gerekli olmayan şeylerden söz ettik. Soylu bir şatonun önüne geldik. Yedi kat yüksek duvarla çevrili, şatoyu güzel bir akarsu koruyordu. Akarsu'nun üstünden kuru toprakmış gibi geçtik. Yedi kapıdan girip bilgelerle birlikte çimeni taze bitmiş bu çayıra geldik. Burada ciddi bakışlı, durgun insanlar vardı. Bilgili oldukları anlaşılıyor, az konuşuyorlardı. Kulakları okşayan bir sesle bir kenara çekildik biz de. Herkesi görebileceğimiz, açıklık, aydınlık, yüksek bir yerde durakladık. Karşıdaki yemyeşil çayırda duran yüce ruhları gösterdiler bize. Büyük bir coşku doldu içimi onları görünce. Elektra'yı gördüm arkadaşlarıyla birlikte. Hektoru, Asinisi, bir de silahı alev alev gözleri Sezar'ı tanıdım içlerinde Camilla'yı, Fantasilya'yı gördüm Bir başka köşede de Kızılavinya ile birlikte oturan Kral Latinyusu Tarkunyusu kovan bürütüsü Lucretia'yı, Lulia'yı, Marsiya'yı Cornelia'yı ve tek başına bir kenarda Duran Salahattin'i gördüm Biraz daha kaldırınca gözlerimi Bilginlerin en bilginini Filozoflar arasında oturur gördüm Herkes ona bakıyordu, herkes saygı sunuyordu. Sokrat'la Platon'u gördüm orada, ötekilerin önünde. Daha yakın oturuyorlardı ona. Dünyayı rastlantıya bağlayan Demokrit'i, Diogeni, Anaxogor'ası, Talesi, Empedoklesi, Heraklit'i, bir dezen onu gördüm. Bitkilerin özelliklerini inceleyeni de gördüm. Dioscorides demek istiyorum. Orfeus'u, Tullius'u, Linus'u, Ahlakçı Seneca'yı da gördüm. Geometrici Öklit ile putolemius'u putolemius'u hipokratı İbn sinayı galineus'u büyük yorumcu İbn rüştü gördüm hepsinin adını birer birer sayamam anlatacağım çok şey var daha Çok kez söz etmiyor olaylara altı kişilik topluluk ikiye indi bilge rehberin bir başka yolu götürdü beni denginlikten çıkıp titreşen havaya girdik Işığı hiç olmayan bir yere geldik 5. Kanto Böylece indim ikinci daireye. Alan daha dar ama çekilen acı fazlaydı. İşkence görenler çığlıklar atmaktaydı. Humurdanan, korku salan Minos da buradaydı. Gelenlerin suçlarını değerlendiriyordu. Kuyruğunu dolayarak herkesi yerine gönderiyordu. Demam şu ki kötü bir ruh onun önüne gelince günahlarını bir bir anlatıyordu. Bu günahçı başı da onun cehennemin neresine geleceğine karar veriyordu. Ruh kaç katlibe inecekse kuyruğunu onca kez gövdesine doluyordu. Önünden kalabalık eksik olmuyordu. Sırası gelen yargılanıyor, kararı dinliyordu. Sonra aşağıya gönderiliyordu. ''Sanki acılar diyarına geldin.'' dedi beni görünce. İşini yarıda kesen Minos. ''Nereye girdiğine, kendine kime imanet ettiğine dikkat et. Girişin genişliğine aldanayım.'' deme. Rehberim ona dedi ki, ''Niçin bağırıyorsun böyle? Bırak alnına yazılı yolculuğa çıksın. Her isteğini yerine getirebilenin isteği böyle. Daha fazla bir şey sorayım.'' deme. Kulağıma acıla iniltiler ulaşıyordu. Hıçkırık seslerinin duyulduğu yere gelmiştim. Her ışığın sustuğu bir yerdeydim. Her yer fırtınalı havada karşıdan esen rüzgarın dövdüğü deniz gibi uğulduyordu. Dinmek bilmeyen cehennem burgacı öfkeyle sürüklüyordu ruhları. Döndürüyor, silkeliyor, savuruyordu onları. Yıkıntının önüne vardıklarında çığlıklar, hıçkırıklar, yakınmalar yükseliyordu. Tanrı'nın adaletine sövülüyordu burada bu işkenceyi çekenlerin akıllarını isteklerine boyun eğdiren şehvet günaha işlemiş oldukları anlaşılıyordu. Rüzgar, bu kötü ruhları soğuklar bastırınca kanat çırpa çırpa giden upuzun sığırcık sürüleri gibi sürüklüyordu oradan oraya. Ne biraz olsun dinlenme umutları vardı, ne de cezalarının inmesi umudu kalmıştı. Havaya uzun bir çizgi çizip yakına yakına öterek geçen turnalar gibi kasırganın önüne kattığı ruhların çığlıklar ata ata geldiklerini görünce dedim ki, Usta, bu kapkara havanın cezalandırdığı bunlar da kim? kimliğini öğrenmek istediğin ilk kişi, dedi. Dilleri çok çeşitli halkların kraliçesi. Öyle şehvet düşkünüydü ki, yasal kılmıştı zevk alınan her şeyi örtmek için kendi ayıbını. Semiramistir adı, Ninus'un karısı olup onun yerine geçtiği bilinir. Sultanın topraklarının eski sahibidir. Öteki kadınsa sevdiği uğruna canına kıydı olsun, külleri üzerine içtiği anı tutmadı. Arkadan gelen şehvet düşkünü Kleopatra. Mutsuzluklara yol açan Helena'yı görüyorsun. Sonunda sevdaya yenik düşen. Büyük Akillus'u görüyorsun. Paris'i, Tristan'ı görüyorsun. Ve bana sevda yüzünden, yeryüzünden göçen binden çok gölge gösterdi. Ustamın saydığı eski kadın, şövalye adları hüzünle doldurdu içimi. Kendimden geçtim sanki. Dedim ki... Ozan birlikte yürüyen rüzgarda tüy gibi giden şu iki gölgeyle konuşabilsem keşke. Dedi ki yakına geldiklerinde iyice göreceksin onları. Kendilerini sürükleyen sevda adına dilersen yanına yaklaşırlar. Rüzgar onları bize doğru yönlendirince seslendim. Ey acılı ruhlar engel olan yoksa gelip konuşun benimle. Güvercinlerin Arzu'nun dürtüsüyle gerilmiş çırpmayan kanatlarla sıcak yuvalarına uçmaları gibi onlar da ayrıldılar Dido'nun sürüsünden. Bize doğru geldiler bu kötü havada. Sevecen seslenişimin etkisiyle. Ey bu karanlık havada bizleri görmeye gelen yufka yürekli, iyiliksever canlı, biz ki kanımızla boyadık dünyayı, dostumuz olsaydı evrenin efendisi ondan mutlu kılmasını isterdik seni, çünkü korkunç yazgımız yüzünden acıyorsun bize, rüzgar şimdiki gibi izin verdikçe söylemek istediklerinizi dinleriz, dinlemek istediklerinizi size söyleriz. Dünyaya geldiğim bölge, poğunun kollarıyla birleşip de denize döküldüğü kıyıda. Soylu yüreklere kolayca gidi veren sevda, elimden alınan yakışıklı bedenimle büyüledi onu. Bu ayrılış içimde sızı hala. Sevileni sevmeye zorlayan sevda öyle güzellikler tarttır, tattırdı ki bana, gördüğün gibi eli hala yakamda. Sevda ortak bölüme götürdü bizi. Kayına beklemekte bizi öldüreni. Böyle sona erdi bize dedikleri. Bu yaralı ruhları dinleyince başımı öne eğip öyle uzun süre tuttum ki sonunda ozan ne düşünüyorsun dedi. Yanıt vermek için söze girdim. Yazık ki tatlı düşüncelerin, güzel isteklerin kurbanı olmuş bunlar. Sonra onlara döndüm. İlkin şunları dedim. Franseska çektiklerin üzüntüyü göz boğdu beni. Söylesene birbirinize içinizi açmadan önce sevdanın hangi belirtisi gizli duygularınızı ele verdi? O dedi ki, mutlu günleri anmak acılı günlerde, inan ki acıların en büyüğü, Usta da bilir çok iyi. Ama sevdamızın nasıl filiz verdiğini öğrenmek istiyorsan ille de anlatayım ağlayarak konuşan biri gibi. Bir gün vakit geçsin diye Lankalut'un sevda öyküsünü okuyorduk, yalnızdık, art niyet taşımıyorduk. Okurken birçok kez gözlerimiz karşılaştı, birçok kez yüzlerimiz sarardı ama bir yer geldi, kendimizi tutamadık artık. İstek yüklü güler ağzı sevgilisinin öptüğünü dinleyince yanımdan hiç ayrılmayacak sevgilim de tir, tir titreyerek öptü dudaklarımı. Galehut hem kitap hem yazar oldu bize. O gün başka bir şey okumadık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 gözleri kırmızı, sakalı yağlı, karaydı. Karnı kocaman, elleri tırnaklıydı. Ruhları tırmalıyor, derilerini yozuyor, parçalıyordu. Ruhlar yağmurda köpekler gibi oluyordu. Bu zavallı dinsizler bir yanlarını destek yapıp durmadan bir yandan bir yana dönüyorlardı. Bizi görünce Kelberos canavarı ağızlarını açıp dişlerini gösterdi. Çırpınıp titreşiyordu her yeri. Bunu gören rehberim ellerini uzattı. Yerden avuç avuç aldığı toprağı aç ağızlara fırlattı. Açlıktan havlayan bir köpek, kaptığı lokmayı midesine indirmek için dişlerken nasıl keser sesini, Kerberos iblisinin ruhları sahur olmayı isteyecek denle sersemleten o iğrenç yüzleri de öyle sessizleşti. Bardaktan boşanan yağmurun yere serdiği gölgelerin üstünden geçiyorduk. İnsan menzeri kalıplarını ayaklarımızla çiğniyorduk. Hepsi uzanmış yerde yatıyordu. İçlerinden biri önünden geçtiğimizi görünce doğrulup oturdu.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 İkisi de çok değerli Farinata ile Teghayo. sonra Jacob Rustu Kutsi, Moska ile Arigo ve iyilik yapmak için çırpınan ötekiler. ''Neredeler? Ne olursun bana onları göster. Cennete bal mı yiyorlar? Cehennemde ağımı içiyorlar bilmek istiyorum ille de.'' Dedi ki, ''Onlar en kara ruhlarla birlikteler. Çeşitli suçlardan aşağıya gönderildiler. Oralara inersen görürsün onları.''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 7. Kanto Pape satan, pape satan Aleppe, diye söylendi Plüton boğuk ok sesiyle, her şeyi bilen soylu bilge, yüreklendirdi beni, korkuya yenik düşme, elinde bunca güç olsa bile engel olamaz bayırdan inmemize, Sonra öfkeden şişmiş o yüze dönerek dedi ki, hain kurt kes sesini, öfkenle kendi kendini ye, karanlıklara inişimizi gerekçesiz sanma, Mikail'in isyanın özünü aldığı yukarıda karar verildi bu yolda. Yelken direği kırılınca rüzgarda şişen yelkenler nasıl sönüp inerse o gözü dönmüş hayvanda öyle düştü yere evrenin olanca kötülüğünü içeren bu acılı bayırda yolculuğumuzu sürdürüp dördüncü çukura ulaştık böylece ey tanrının adaleti bir araya getiren kim bu görülmemiş acıyı işkenceyi suçumuz yok etmekte bizi gerekçesi ne? Karbidesin önüne gelince kırılan dalgalar örneği buradaki ölülerde havaya sıçrıyordu. Gördüğüm insan sayısı her yerdekinden fazlaydı. Çığlıklık, çığlıklar atıyorlardı. Göğüsleriyle koca, yürekleri iterken, koca yükleri iterken, birbirlerini de çarpıyorlardı. Sonra geri dönerken, ''Niye tutuyorsun sen? Niye saçıyorsun sen?'' diye bağırıyorlardı. Karanlık dairenin her köşesinde işte böyle dönüyorlardı ters yöne. Utanç verici cümleyi yineliyorlardı. Bu karşılaşmanın ertesinde herkes gidiyordu kendi yarı dairesine, acıma duygusu dolmuştu yüreğime. Dedim ki, usta söylesene, solumuzda duran saçları kazılı kalabalığın tümü de din mı? Dedi ki, yeryüzünde yaşarken gözleri körelmişti sanki, düşünmeden harcamışlardı ellerine geçeni, işledikleri günahın tersi, dairenin iki yerinde onları püskürtünce ulumaları da doğruluyor dediğimi. Başlarında ortusu olmayanlar papa kardinal gibi din adamıydılar cimrenin dik alasıydılar Dedim ki usta öyleyse bu iki günahı işleyenler içinde tanıdığım kişiler olmalı Dedi ki umutlanma boş yere sürdükleri kirli yaşam öyle kararttaki yüzlerini tanınmaz hale geldi bu soysuzlar Sonsuza dek böyle çarpışacaklar diriliş günü mezarlarından avuçları kapalı ya da başları kazılı çıkacaklar Para canlısı oldukları ya da parayı savurdukları için cennetten yoksun kalıp budalaşa mahkum oldular. Bu konuyu burada kesiyorum. İnsanların peşinde koştukları talihin dağıttığı ödüllerin aldatıcı olduğunu görmektesin işte oğlum. Ayın altındaki gelmiş geçmiş altının tümü bu yorgun ruhlardan birinin olsun. Dinlenmesine yetmez çünkü. Usta, usta dedim. Ne olursun söyle, yeryüzü nimetlerini elinde tutan bu talih deneyinnesi. Ey budala canlılar! diye yanıt verdi. Cahillik nasıl da eline almış sizi, iyi dinle söyleyeceklerimi. Bilgisi engin olan gökleri yaratınca onlara rehberler de verdi. Her bölüm eşit ışık saçsın diye öbür bölümlere. İşte bunun gibi dünya nimetleri içinde bir rehber gö görevlendirdi. Geçici nimetleri insan aklının engeline takılmadan bir aileden bir aileye bir halktan bir halka aktarsın diye İşte bu nedenle otların arasında gizli bir yılan gibi görülmeyen onun verdiği karar gereği bir halk ileri giderken bir başka halk gider geriye bilginiz ona karşı koymaya yetmez o da tıpkı öteki tanrılar gibi yönetir karar verir sürdürür egemenliğini ''Yaptığı değişiklikler durdurak bilmez, elini çabuk tutar zorunluluk nedeniyle. İnsanlar sık sık konum değiştirir böylece. Kendisine övgü borcu olanlar bile ikide bir suçlarlar onu, haksız yere adını çıkartırlar kötüye. Ama mutludur o, söylenenleri duymaz biri. İlk yaratılanlarla birlikte yuvarını döndürür sevinçler içinde.'' haydi daha büyük acılara doğru inelim şimdi yola çıktığımda ışıyan yıldızlar kararmaya başladı burada duramayız uzun süre kendinden kaynaklanan bir kanalla sularını boşaltan bir kaynağı açtık daireden çıkıp karşı kıyıya ulaştık acem halısından çok karaya çalıyordu su ırmak boyundan giderek garip bir yoldan aşağılara ulaştık bu hüzünlü akarsu karaya çalan yamacın dibine varınca Strix denilen bataklığı oluşturuyordu Dikkat kesilip çevreme bakınca Çamura bulanmış insanlar gördüm bataklıkta Yüzlerinden öfke akıyordu Hepsi çırılçıplaktı Yalnızca elleriyle değil Başları göğüsleri ayaklarıyla da Birbirlerine vuruyorlardı Dişleriyle birbirlerini parçalıyorlardı İyi yürekli usta dedi ki oğul bu gördüklerin öfkeye yenik düşenlerin ruhları üstelik şunu da bil ki inleyen insan dolu suyun dibi gözlerini nereye çevirirsen gördüğün gibi yüzeye dek onlar dalgalandırıyor suyu diyorlar ki gömüldükleri çamurda güneşin neşe saçtığı güzel havada hüzünlüydük kara dumanlar sarmıştı içimizi kara çamurlar içinde yaşıyoruz hüzünlü şimdi bu yakınmayı ağızlarında geveliyorlar çünkü artık sözlük söylemeyi beceremiyorlar Şamur yutanlardan ayırmadan gözlerimizi böylece batığın kuru kesiminden yaş kesimine doğru büyük bir yay boyunca gittik. Sonunda bir kulenin dibine geldik. 8. Kanto Dediğim gibi giderken yüksek kulenin dibine gelmeden çok önce gözlerimiz kulenin tepesine yönelince burada iki ışığın yakıldığını gördük. Ta uzaklarda zor seçilen bir ışık karşılık verdi onlara. Bilgi deryasına döndüm dedim ki... ''Bu ışık ne diyor, öteki ne karşılık veriyor, bunları kim yakıyor, bataklığın sesi engellenmiyorsa görmeni'' diye yanıt verdi, neyin beklediğini görebilirsin çamurlu dalgalarda. Tam o sırada, suda bize doğru gelen küçük bir tekne belirdi, hiçbir kirişten atılan hiçbir ok, havada onun hızıyla gidemezdi, dümende tek bir denizci vardı, bana bağırdı, ''lanetli ruh, sen geldin sonunda.'' ''Pilegyaz, Pilegyaz, boşuna bağırma'' dedi ustam ona. ''Bu kez yalnızca bataklıktan getireceksin bizi.'' Kandırıldığını anlayan bir, bir kişi nasıl üzülürse, Pilegyaz da öfkeden öyle küplere bindi. Rehberim kayıya bindi, sonra beni bindirdi. Kayık ben binince yükünü aldı sanki. Rehberimle ben biner binmez, köhne tekne suyu başka seferlerine göre daha derinden gitti.'' bu ölü sularda yol alırken önüme çamura bulanmış biri dikildi zamanı gelmeden buraya gelen sen de kimsin dedi dedim ki geldim ama kalıcı değilim bunca çirkinleşmiş sen kimsin peki yanıt verdi gözleri yaşlı biriyim gördüğün gibi dedim ki yasınla gözyaşınla baş başa kal ey lanetli tanıdım seni çamurlar içinde olsan da bunun üzerine kayığa doğru uzattı iki elini Bilge ustam hemen itti o elleri, defol öbür köpeklerin yanına git dedi, sonra kollarını boynuma doladı, yüzümü gözümü öptü, dedi ki ey yüce, yüce ruh seni doğuran anne kutsanmalı, gördüğün adam yeryüzünde kurumlunun tekiydi, küçücük bir iyilik izi süslemez belleğini, bu nedenle buradaki gölgesi bunca öfkeli yeryüzünde kendini kral sanan birçok kişi buraya gelince domuzlar gibi pisliğe bulanacak ardından hor görüden başka bir şey bırakmayacak dedim ki usta karaya ayak basmadan önce şunun çamurlara gömüldüğünü görürsem çok sevineceğim bilki dedi ki karşı kıyı görünmeden önce isteğin yerine gelecek ve bundan keyif alman gerekecek çok geçmedi çamura bulanmış kişiler öyle bir yüklendiler ki ona hala şükürler diyorum bunu gösteren tanrıya Hepsi kahrolsun filippo argenti diye bağırıyordu Çılgına dönmüş floransalı ruh ise kendini dişliyordu kendi dişleriyle Orada bıraktık onu bir daha sözünü etmeyeceğim Kulağıma yine yakınmalar geliyordu Gözlerim ise ileriye bakıyordu İyi yürekli usta dedi ki Oğul, şimdi ağır suçluların bulunduğu büyük bir ordunun sahibi ditelenilen kent görünüyor Dedim ki ateşten yeni çıkmış gibi kıpkırmızı camileri seçiliyor şimdiden uzaktaki vadede Dedi ki cehennemin bu alt katında gördüğün gibi onları kırmızıyı göz kırmızı gösteren sonsuza dek yanacak olan içerideki ateş Sonunda bu acılı beldeyi çeviren derin hendeklere geldik duvarlar sanki demirden yapılmış gibiydi Önce uzun süre bizi dolaştıran kayıkçı bir yere gelince var gücüyle inin diye bağırdı. Giriş kapısı burası. Kapıların üstünde binden çok iblis vardı. Hepsi gökten yağmıştı. Öfkeyle bağırıyorlardı. ''Ölü canlar diyarına ölmeden gelen bu adamdaki kim?'' diye. Bilge ussa onlara işmar etti. Gizlice görüşmek istediğini belli etti öfkeleri biraz dindi bunun üzerine dediler ki tek başına sen gel bu ülkeye izinsiz giren yanındaki gitsin geldiği çılgın yoldan geri dönmeyi denesin bakalım becerecek mi sen ki bu karanlıkta ona yol gösterdin kalabilirsin ey okur bu uğursuz sözleri duyunca ne olduğumu düşünebilirsin oradan hiç dönemeyeceğimi sandım inan ki ey beni en az yedi kez esenliğe çıkartan korkunç tehlikelerden kurtaran sevgili rehberim dedim Beni böyle bırakma, eğer izin vermiyorlarsa, daha ileri gitmemiz yasaksa, birlikte geri dönelim geldiğimiz yere. Beni oraya getirmiş olan usta yanıt verdi, sakın korkayım deme, kimse kesemez önümüzü, izin büyük yerden çünkü. Beni burada bekle, yorgun ruhunu destekle, içini güzel umutlarla besle, seni bırakmayacağım cehennemin dibinde. ''Bunları dedi gitti. Orada bıraktı beni güzel babam. Boşlukta asılı kalmıştım sanki. Evetlerle hayırlar çarpışıyordu beynimde. Duymadım onlara neler dediğini ama yanlarında çok az kaldı ve iblisler birbirlerini ezerek içeri girdiler. Bu düşmanlar kapıları ustamın yüzüne örttüler. Dışarıda kalan ustam ağır adam adımlarla bana doğru geldi.'' Gözleri yere bakıyordu. Güveni yetmişti sanki. İçini çekip kendi kendine. Karşı çıkan kim bu bölgeye girmeme... Diyordu. Sonra bana döndü bakıp da öfkeme telaşlanayım deme savunma önlemi alsalar bile bu denemeden üstün çıkacağım bu küstahlıkları ilk değil daha önce de bugün hala kilidi olmayan daha az gizli bir kapıda aynı şeyi yapmışlardı sen de gördün o kapının üstündeki ölüm yazısını bak şimdiden yanında kimse olmayan biri dairelerden geçerek bayır aşağı iniyor açmak için bize kenti 9. Kanto rehberimin geri geldiğini görünce sararan yüzüm onun ilk kez duyduğu korkuyu bastırmasını sağladı çevresini dinlemek ister gibi durdu gözleri öteleri göremiyordu hava karanlıktı yoğun bir sis vardı kazanmak zorundayız bu savaşı diye girdi söze yoksa yardım sözü verilmişti beklediğim kişi çok gecikti Söze başlarken dediklerini daha sonra işitti, değiştirdiğini sezmiştim. Çünkü ilkinden değişik şeyler demişti. Ama yine de beni korkuttu söyledikleri. Çünkü yarıda kestiği sözlerini belki gereğinden çok önemsemiştim. Bu korkunç uçurumun ilk dairesinden tek cezası umutsuzluk olan biri hiç aşağıya inebildi mi? Bu soruyu ben sordum o yanıt verdi bizim gibi birinin benim geçtiğim yerlerden geçmesine az rastlanır dedi şurası da doğru ki erik ton zalimi gölgeleri bedenlerine çağırdığında da bir kez gelmiştim buraya bedenini benden sıyıralı çok olmamıştı daha surlardan içeri o soktu beni yahuda dairesindeki bir ruhu kurtarmamı istedi her şeyin döndüğü gökyüzünde en karanlık en ırak köşe o köşe Yolu iyi biliyorum. Sakın sıkma canını. Leş gibi kokular saçan bu bataklık, acılı kenti bir baştan bir başa kuşatıyor. Zor kullanmadan buraya girmemiz zor görünüyor. Başka şeyler de dedi. Ama aklımda kalmadı. Çünkü gözlerim bütün benliğimi kulenin kızgın tepesine yöneltmişti. Kulenin bir yerinde birden kan rengi üç cehennem cadısı belirdi. Görünüşleri, yürüyüşleri kadın gibiydi. Bellerine yeşil su yalanları dolanmıştı. Dolanmıştı. Korkus açan alanlarında saçların yerini boynuzlu yılancıklar almıştı. Usam, bunların ölümsüz gözleşim tehlikesinin nerimeleri olduklarını anlatmıştı. Yırtıcı erinslere bak, dedi. Megair, sol tarafta gördüğünün adı, sağda ağlayan Alekto, ortadaki Tisifon, bunların dedi, sustu sonra. Tırnaklarıyla göğsünü paralıyordu her biri, vücutlarını yumrukluyor, öyle bağırıyorlardı ki, korkudan ozana sarıldım sıkıca, Medusa gelsin, taş kestirelim onu burada, diyordu, hepsi bakarak aşağıya, hata ettik, tesustan üç almamakla. Arkanı dön ve gözlerini kapa. Eğer gorgon görünür de görürsen onu, bir daha çıkamazsın yukarıya. Böyle dedi usta ve bana doğru döndü. Benim ellerime güvenmedi. Kendi elleriyle kapattı gözlerimi. Sizler ki akıllı kişilersiniz. Bu garip dizelerin bir tül gezediği benzetmeyi anlayabilirsiniz. Bulanık sulardan iki kıyıda titreten, korku yüklü bir sesin uğultusu duyulmaya başladı birden. Sıcaklık farkından kaynaklanan, ormanlarda eserek engel tanımadan dalları kıran, kopartan, savuran, tozu dumana katıp çobanları, hayvanları sürükleyen amansız bir kasırganın uğultusu gibiydi gözlerimi açtı şimdi gözlerini sisin daha da yoğunlaştığı yaşlı köpüklerin oraya çevir dedi su kurbağalarının baş düşmanları su yılanlarından kaçıp kendilerini sudan karaya atmaları gibi binlerce ruhun ayakları ıslanmadan yürüyerek strix'ten geçmekte olan birinin önünden kaçtıklarını gördüm sık sık sol elini uzatıyor ağır havayı yüzünden uzaklaştırıyordu bir tek bundan rahatsız olduğu anlaşılıyordu onun göklerden gönderilen ulak olduğunu anladım, ustama döndüm, o bana ses etmememi, gelenin önünde eğilmemi işaretle anlattı. Ulak öyle hor görüyle yüklüydü ki, kapıya gitti, bir değnekle dokunup açtı, hiçbir zorlukla karşılaşmadı. ''Ey cennetten kovulmuş adi yaratıklar!'' diye söze girdi. ''O korkunç kapının eşiğinde bu küstahlık nasıl girdi içinize?'' Çektiğiniz cezayı kaç kez ağırlaştıran, isteklerine asla karşı koyulamayan o büyük güce direnmenizin gerekçesi ne? yazgıya baş kaldırmanın anlamı ne unutmadınızsa eğer Kerberos'un çenesiyle boynunun hava döküldüğü bu yüzden sonra bize bir şey söylemeden kafasını o anki işinden daha önemli bir iş kurcalayan biri gibi çamurlu yola döndü yeniden bu kutsal sözlerin verdiği güvenceyle adımlarımızı kente yönelttik bizde hiçbir direnmeyle karşılaşmadan girdik kente bu kalenin içindekileri çok merak eden ben de gözlerimi çevrede gezdirince Dört bir yana iniltilerle, korkunç işkencelerle dolu büyük bir düzlük gördüm önümde. Rone ırmağının durulduğu Arles'te ya da İtalya'yı ayırıp sınırlarını çizen Carnaro dolaylarındaki Pola'da, mezarlar toprağı nasıl engebeli kılarsa öyleydi toprak burada da ama buranın durumu daha acıklıydı mezarlar öyle kızmıştı ki kendilerini sımsıkı saran alazlardan hiçbir demirci daha kızgın bir demire gereksinme duymazdı mezarların kapakları açıktı öyle acı çığlıklar yükseliyordu ki mezardakilerin eziyet çektikleri belliydi dedim ki usta böyle acılı çığlıklarla varlıklarına duyuran bu mezarlara gömülü ölüler kimler Dedi ki bunlar sapkınlarla her mezhepten yandaşları sandığından da dolu buranın mezarları Burada birbirine benzeyenler birlikte gömülü sıcaklık da mezardan mezara değişik Bunları söyleyip sağa doğru dönünce mezar, mezarlarla yüksek sular surlar arasından geçip gittik 10. Kanto Ustam şimdi surlarla mezarlar arasında gizli yolda yürüyordu Peşinden yürüyordum ben de Ey inaçtan yoksun bu dairelerde beni istediği gibi dolaştıran yüce bilge Diye girdim söze konuş yanıt ver isteklerime Mezarlarda yatan ölüleri hepsi açık belki de yok görünürde Dedi ki kapanacak hepsi yeryüzünde bıraktıkları cesetleriyle birlikte Arasat'tan buraya döndüklerinde Epikirosla onun yolunu izleyenlerin ruhunda vücutla öldüğünü söyleyenlerin mezarları şu köşede bana sorduğun soruya gelince yanıtı birazdan burada verilecek bana açmaktan kaçındığın gizinde dedim ki sevgili rehberim yüreğimi gizliyor değilim az konuşmamın nedeni çok konuşmamı istemeyen sensin ey bu ateşler kentinden dürüst sözler söyleyerek geçen canlı toskanalı biraz kalsana bizimle konuşmandan belli ki belki de haksızlık ettiğim o soylu toprağın çocuğusun sende ''Mezarların birinden yükselmişti bu ses. Korku sarınca içimi biraz daha sokuldum rehberime. O dedi ki, ''Ne yapıyorsun? Dönsene. Bak, farinata yerinden doğruldu. Belinden başına dek göreceksin onu.'' Gözlerimi onun yüzüne çevirmiştim bile. Göğsünü kabartmış, başını kaldırmış duruyordu. Sanki cehennemi lanetliyordu. Rehberim becerikli, süratli elleriyle mezarların arasından ona doğru itti beni. Çekinme, ne söyleyeceksen söyle dedi. Mezarın başına vardığımda, içindeki bana baktı bir süre. Sonra küçümser gibi sordu. Kimlerdensin sen? İsteğini yerine getirmek istedim Her şeyi söyledim Hiçbir şey gizlemeden Bunun üzerine kaşlarını kaldırdı Ve dedi ki öyle düşmandılar ki bana da Atalarıma da partime de iki kez sürmek zorunda kaldım onları Kovulsalar da Dört bir yandan geri döndüler dedim Her hem ilk sürgünden Hem de ikincisinden Ama sizinkiler aynı sanatı öğrenemediler tam bu sırada mezarın ağzından bir gölge uzandı başı ilk gölgenin çenesinde kalıyordu sanırım dizleri üstünde duruyordu gözleriyle çevremi taradı sanki yalnız olup olmadığıma baktı içindeki kuşku silinince konuştu gözyaşları içinde bu karanlık yere akıllı olduğun için geldin oğlum nerede niçin gelmedi seninle dedim ki tek başıma gelmedim ki şurada bekleyen kişi yol gösteriyor bana belki de oğlunuz Guido saygısızlık etmişti ona söylediği sözler çekmekte olduğu ceza anlamama yetmişti kim olduğunu bu nedenle verdiğim yanıtta yerini buldu yerinden doğrulup haykırdı ne diyorsun öyle etmişti ne demek hayatta değil mi söyle ılık gün vurmuyor mu artık gözlerine kendisine karşılık vermeden önce bir süre oyalandığımı görünce sırt üstü yere yattı bir daha da dışarı çıkmadı ama isteği üzerine durmuş olduğum öteki soylu ruhun yüzünde bir değişiklik olmadı boynu sallanmadı gövdesi kıpırdamadı bıraktığı yerden konuşmaya başladı aynı sanatı öğrenememiş olmaları yattığım bu yerden çok acı veriyor bana dedi ''Buralara egemen olan kadının yüzüne 50 kez aydınlık vurmadan önce sen de bu sanatın ne zor olduğunu öğreneceksin. Dilerim o güzel dünyaya yine dönersin. Ama söyle bana, o insanlar yaptıkları her yasada niçin acımasız davranıyorlar benim adamlarıma?'' yanıt verdim. Tapınağınızda bu ilahilerin söylenmesine Arbea'yı kızıla boyayan kıyımla korku yol açtı.'' içini çekip başını salladı savaşta yalnız ben yoktum dedi gereksiz yere de savaşmadım kimseyle ama herkes floransayı yerle bir etmek istediğinde alnım açık tek başıma ben savundum orayı gün gelir sizin tohumunuz rahat eder dedim burada aklımı çelen bir düğüm var bu düğümü çözün diye ekledim eğer yanılmıyorsam sizler zamanın neler getireceğini görüyorsunuz ama şimdi olanları bilmiyorsunuz Gözleri bozuk olanlar gibi görüyoruz, dedi. Uzakta olan nesneleri seçebiliyoruz. Yüce Tanrı'nın bize verdiği ışık böyle. Olaylar yaklaşık da yanımıza gelince, siz insanların halini bilmez oluruz. Birisi bize bilgi vermedikçe... Geleceğin kapısı örtülünce bildiklerimizin uçup gittiğini anlamışsındır sende. Bu sözler üzerine özür diler gibi dedim ki, az önce sırt üstü yatan gölgeye oğlunun sağlar arasında olduğunu söyleyin. Az önce yanıt vermeyişimin şimdi aydınlattığınız kuşkudan kaynaklandığını da ekleyin. Ustam çağırıyordu beni. Ruhtan kendisiyle birlikte kimlerin olduğunu söylemesini istedim. Benimle birlikte, dedi. Binden çok kişi var. İkinci Federico benimle. Kardinal benimle. Ötekileri söyleyemem, dedi. Sonra görünmez oldu. Yaşlı uzana doğru gittim ben de. belleğimde kara haberler içeren sözlerle. Yürümeye koyuldu. Yürürken sordu. Niçin böyle düşüncelisin? Yanıtladım sorusunu. Seninle ilgili olumsuz sözleri iyice belleğine kazı, dedi. O bilge kişi ve bir parmağını kaldırdı. Şimdi iyi dinle. Güzel gözleri her şeyi gören güzelin saçtığı tatlı ışığın önüne geldiğinde kendi yaşam yolculuğunu öğreneceksin. Sonra adımlarını sola yöneltti. Pis kokuları buraya dek ulaşan bir vadiye açılan daracık bir yoldan merkeze döndük. Uzaklaşıp surlardan. 11. Kanto Kırılmış kayalardan oluşan daire biçiminde yüksek bir yarın tepesine geldiğimizde daha beter durumda ruhlar gördük bu yarın dibinde. Yardan yükselen iğrenç kokuya dayanamadık. Kendimizi büyük bir mezar kapağının arkasına attık. Mezarın üstünde bir yazı vardı. Şunlar yazılıydı. Fotinos'un hak yolundan saptırdığı Papa Anastasio yatıyor benim içimde. Biraz ara vereceğiz inişimize. Duyularımız bu pis kokuya alışsın diye. Burnumuz duymaz olur alışınca iyice. Böyle dedi ustam. Ben de öyleyse zamanı boşa geçirmeyelim. Bir şeyler yapalım dedim. Aynı şeyi düşündüm ben de.'' diye yanıt verdi. Oğul, bu kayaların içinde dedi. Geride bıraktığımız dairelerin benzeri üç küçük daire vardır. Daireler gitgide daralır. Hepsinin içinde lanetlenmiş ruhlar yer alır. Bundan böyle işledikleri günahı hemen anlamak için neden, nasıl burada toplandıklarını bilmelisin. Tanrı'nın onaylamadığı her eylem haksızlıkla sonlanır. Kaba güçle, hileyle zarar verir başka birine. Tanrı en çok hileye öfkelenir. Çünkü hile insana özgü bir kusurdur. İşte bu yarın dibinde en büyük acıyı hileciler çekmekte. Kaba güç kullananlar yer alır ilk dairede. Üç bölmeye bölünmüştür ilk daire. Çünkü kaba güç üç kişiye yönelebilir. Tanrı'ya, kendisine, bir başka insana saldırabilir insan. Bunlara ve mallarına ne demek istediğimi anlayacaksın açıklayınca. Kaba güç birini yaralayabilir, öldürebilir, mala mülke zarar verebilir, yıkıma, yangına, yağmaya yol açabilir. Tatiller durduk yerde birini yaralayanlar, haydutlar, yağmacılar bu bölmede aynı bölüklerde cehennem azabı çekmekte. Kendi canına, kendi malına da zarar verebilir insan. İşte ikinci bölmede canına kıyarak dünyadan ayrılanlar, har vurup harman savuranlar, kumar oynayanlar, gülecek yerde ağlayanlar, pişmanlık getirmekte boş yere saldırı tanrıya da yönelebilir ona inanmayarak ona söverek doğayı da verdiklerini de küçümseyerek işte bu nedenle bölmelerin en darı ve üçüncüsü sodom ile Kahorsun, bir de tanrıya sövenlerin üstüne basar mührünü Vicdanları sızlatan hile ise bir insana güven duyanı da yapılır, o insana güvenmeyine de. Hilenin bu ikinci biçimi doğanın ürünü sevgi bağlarını kopartır. İşte bu nedenle ikinci dairede ikiyüzlüler, büyücüler, dalkavuklar, kalpazanlar, din sömürücüleri, hırsızlar, pezevenkler, dalavericiler gibi pislikler yer alır. Hili'nin öbür örneğinde ise doğanın verdiği sevgi de buna eklenen ve güveni doğuran sevgi de göz ardı edilir. Bu nedenle dairelerin en kütüğünde ditenin bulunduğu yerde, evrenin merkezinde hainler sonsuza dek azap çeker. Dedim ki, usta sözlerin çok acıktı, uçurumu da içindekilerin olduğunu da çok iyi anladım ama şunu söyle bana. Çamur batağına batmış olanlar Rüzgarda savrulup yağmurda ıslananlar Kötü sözler söyleyip çarpışanlar Bu kızgın kentte niçin ceza görmüyor Tanrıyı öfkelendirdiklerine göre Böyle değil de Suçları yoksa Burada işleri ne O dedi ki Aklın niçin şaştı böyle Her zaman gittiği doğru yoldan Başka bir şey mi amaçlıyor yoksa Elinden düşmeyen etikanın nefsine yenilmeyi, kötülüğü, çılgın şiddeti, Tanrı'nın istemediği bu üç eylemi vurguladığı bölümünü unuttun mu ne? Nefsine yenilmenin Tanrı'yı daha az incittiğini, bu nedenle daha az ceza gerektirdiğini. Bu gerçeği iyice düşünürsen, bu kentin dışında ceza çekenleri aklına getirirsen, onların niçin bu kötülerin dışında tutulduklarını... Tanrı'nın kamçısının onlara niçin daha az kırbaçladığını anlarsın. Ey bulanan gözleri gördüren güneş, dedim. Kuşkularımı giderip sevindiriyorsun beni. Kuşku insana keyif veriyor, tıpkı bilgi gibi. Ama ne olur biraz geriye dön de Tanrı tefeciliği sevmez ki, dediğin yere gel ve çöz bu düğümü de. Felsefenin birçok bölümü dedi, doğanın gelişini Tanrı'nın aklına, sanatına göre ayarladığını öğretir anlayanlara iyi okursan fizikayı daha ilk sayfalarında elinden geldiğince sizin sanatınızın da ustasını izleyen bir çırak gibi doğayı izlediğini görürsün öyle ki sanatınız tanrının torunudur sanki yaratılışın ilk dizelerinde bu ikisi konusunda yazılanları anımsa insan hem çalışmak hem gelişmek zorunda Oysa bambaşka bir yol izler tefeci Doğadan da sanatından da tiksinir Umutlarını başka yere yöneltir Artık peşimden gel Yola koyulma vakti geldi Balıklar çoktan ufukta belirdi Karyus arabaya yüklendi az, öt az ötede bayırın inişi başlıyor yine 12. Kanto Bayır aşağı inmek için geldiğimiz yer sarptı. Öyle bir canavar duruyordu ki burada görür görmez insanın ödü kopardı. Hani bir deprem sonrasında ya da toprak kayması sonucunda Trento dolaylarında tepelerden gelip Adise'nin bir yanına düşen kayı, kaya aşağıya ovaya inerken bir yol açmıştır ya bu kayanın sürüklenirken açtığı yola benziyordu yarın inişi de işte bu kayanın bu köşesinde boylu boyunca uzanmış yatıyordu yapay bir inekten doğma giritin yüz karası görür görmez bizi tuttu kendini ısırdı sanki içi öfkeden tutuşmuş yanıyordu bilge ustam seslendi ona yoksa yeryüzünde canını alan atina dukasının mı geldiğini sandın buraya defol pis hayvan bu adam buraya kız kardeşinin önerisiyle gelmedi çektiğiniz cezaları görmeye geldi Ölümcül bir yere alan bir boğa iplerini kopartıp nasıl sağa sola sıçrarsa bilmeden nereye gideceğini minator da öyle sıçramaya başlamıştı uyanık ustam seslendi geçide fırla öfkesi üzerinde inmenin tam sırası aşağıya inmeye başladık böylece alışık olmadıkları bu yük nedeniyle ayaklarımın altından kayan taşlara basa basa İnerken düşünüyordum Usam dedi ki az önce yatıştırdığım öfkeli hayvanın bekçilik ettiği yıkıntıyı düşünüyorsun belki Bilmeni isterim ki cehennemin altına ilk kez indiğimde bu kaya dahi düşmemişti ama yanılmıyorsam, Dite'nin üst ailesindeki ganimeti almaya gelen kişiden az önce pis kokulu derin vadi öyle bir sallanmıştı ki, kimilerinin dediği gibi evrende kargaşa yaratan sevgiyi bir kez daha sarsıyor sanmıştım evreni. İşte bu yaşlı kaya tam o sırada parçalanıp devrildi. Gözlerini vadiye çevir şimdi. Zor kullanarak başkalarına zarar verenleri, içinde haşlayan kanlı ırmak, şu yaklaşan... Ey kısacık ömrümüzde bizi mahmuzlayan, öbür dünyada acılara bulayan gözü dönmüş açgözlülük ve çılgın öfke. Yay biçiminde büyük bir çukur çıktı önümüze, rehberimin de açıkladığı gibi ovanın her yerini kuşatıyordu. Irmakla yarın arasında dizi dizi kantorlar koşuşuyordu. Ellerinde okları, yeryüzünde ava gider gibi durdular. Bizim aşağıya indiğimizi görünce içlerinden üçü ötekilerden ayrıldı. Ellerinde yayları hazırlanmış okları İçlerinden biri ta uzaktan bağırdı Bayır aşağıya inenler Çarpıldığınız rezane, Olduğunuz yerden söyleyin Yayıma davranırım yoksa Ustam dedi ki yanıma vardığımızda Kiron'a veririm yanıtımı Böyle acele etme Acele hep zarar veriyor size Sonra ne sos bunun adı Deyip beni dürttü Güzel Dayanayre uğruna öldü kendisi aldı kendi ölümünün öcünü gözleri yere bakan ortadaki büyük karon akıllı su beslemişti öteki de folos öfke dolu yüreği çukurun çevresinde bunların binlercesi nöbet tutar suçunun gerektirdiği kan düzeyini aşan ruhları okla vururlar yerlerinde duramayan canavarlar yaklaşmıştı karon bir ok aldı okunucuyla sakalını çenesinin arkasına attı kocaman ağzı ortaya çıkınca geriden gelenin değdiği her şeyi oynattığına dikkat ettiniz mi dedi arkadaşlarına böyle yapamaz ölülerin ayakları göğüs düzeyine iki türün birleştiği çizgiye ulaşmış olan iyi yürekli usta ona yanıt verdi bu insan canlı ve tek başına karanlık vadiyi gösteriyorum ona eğlenmek için değil zorunlu olduğu için geldik buraya bu yeni görevi vermek için bana birisi aleluya okumayı kesti yarıda ne o hırsızdı ne ben hırsız ruhuyum ne olur bunca sarf bir yolda yürümemi sağlayan o gücün adına adamlarından birini versen de bana eşlik etse bize ırmağın sığ yerini gösterse yanımdakini sırtında karşıya geçirse ruh olmadığı için havada yürüyemezdi Keron sağına döndü. Nesosa dedi ki, ''Geri dönde yol göster şunlara. Başka bir birlik çıkarsa karşılarına, göz kulak ol onlara. Güvenilir rehberle yola koyulduk. Haşlananların çığlık attıkları kaynar kızıl sular boyunca, kirpiklerine dek suya batmış insanlar vardı. Koca Kentaur dedi ki, ''Başkalarının kanını, malını çalan zorba hükümdarlar bunlar.'' Acıma nedir bilmez suçlarını ağlaşıyorlar. İskender burada, Sicilyalı yıllarca kan kusturan eli kanlı Dionisyo'da şu alnı kap kara saçlarla örtülü var ya azolinyo adı. Yanındaki sarışında Opizo üvey oldu. Canını almıştı yukarıdaki dünyada. Ozana doğru döndüm bu sırada. O konuştu. Bundan böyle rehberin ben değilim. Bu çok gitmedik kentaur durdu boğazlarına dek bu kanlı kaynağı gömülü insanlar vardı karşımızda bir kenarda tek başına bir gölge gösterdi bu gördüğünüz kanı hala tam es sularını damlayan yüreği tanrının evinde delendirdi. dedi Başlarını, göğüslerini suların dışında tutan insanlar gördüm. Daha sonra içlerinden çoğunu tanıdım. Gitgide azalan kan, bir ara yalnızca ayakları yakar oldu. Biz de tam bu noktada açtık çukuru. Ken gördüğün gibi bu yanda derinlik durmadan azalmakta dedi. Ama şunu aklından çıkartma. ırmak yatağı yine derinleşir karşıda. Zorbaların eziyet çekmelerini sağlayacak düze düzeye erişinceye dek. Burada cezalandırıyor Tanrı'nın adaleti Dünyayı kasıp kavuran Attilayı, Sonra Piros ile Sextus'u Yollara korku saran Rainer de Kornato ile Rainer Pazod'a haşlanarak Sonsuza dek gözyaşı akıtmakla Akıtmakta bu kanlı ırmakta Sonra geri döndü Karşı yakaya geçti 13. Kanto ne sos koyu renkliydi dallar düzgün değil budaklı eğriydi meyve yerine zehirli dikenler sarkıyordu dallardan sesine ile korneto arasındaki etkili alanlardan kaçan azgın bir hayvan buradan daha dikenli daha sık bir çalılıktan geçemezdi kendilerini bekleyen acıklı geleceği söyleyerek troyalıları strofades'ten kaçıran ürkün suratlı harfiyalar burada yuvalanmışlardı kanatları genişti İnsan gibiydi boyunları, yüzleri, koca göbekleri tüylü, ayakları pençeli, garip ağaçların üstünde sızlanıyorlardı. İyi yürekli usta dedi ki, daha ileri gitmeden bil ki ikinci bölmedesin, korkunç kumlara varmadan önce burada eğleşeceksin. Ama çevrene iyi bak, söylense inanmayacağın şeyler göreceksin. Dört bir yandan iniltiler duyuyordum ama inleyen hiç kimseyi göremiyordum, şaşırmıştım, olduğum yerde durdum. Yanılmıyorsam ustam bu sesleri dikenlerin ardındaki kalabalığın çıkardığını düşündüğümü sandı. Bu nedenle olmadı. Bu ağaçlardan birinden küçük bir dal kesersen değişir düşüncen dedi. Bu sözler üzerimi, elimi az elere uzattım. Koca bir böğürtlenin bir dalını kopardım. Bağırdı gövdesi. Niçin kopardın beni? Akan kana bulanıp mosmor kesilince sürdürdü sözünü. Niçin parçaladın beni? Hiç mi acıma yok sende? Biz de insandık ama çalıyız şimdi Ellerin acıma nedir bilmeliydi Biz yılan ruhu olsaydık bile Bir ucu tutuşmuştu Çıra nasıl öbür ucundan çıtırdar da ıslık çalarsa esen rüzgarda Kırılan daldan da Kan ve sözcük fışkırıyordu pes peşe Ürkmüştüm dalı elimden düşürdüm ''Ey yaralı ruh'' diye yanıt verdi Bilge Usta. Yalnızca benim dizelerimde okuduklarına eğer daha önce inanabilseydi kaldırmazdı sana elini. Ama bu inanılmaz şey beni bu eylemi önermeye itti. Çok üzgünüm şimdi. Kim olduğunu söyle ki ona, dönme hakkı olduğu yukarıdaki dünyada anını tazelesin, hatasını gidersin. Ağaç dedi ki, tatlı sözlerin etkiledi beni, susamam daha fazla, uzun konuşursam bağışlayın beni.'' Federigo'nun yüreğinin iki anahtarı benim elimdeydi. Öyle yavaş açar kapardım ki kilidi. Hiç kimse öğrenemezdi yüreğinin gizini. Bu onurlu göreve çok verince kendimi, uyku nedir unuttum. Sağlığım elden gitti. Sezar'ın sarayından arsız gözlerini hiç uzaklaştırmayan, insanların özellikle sarayların baş belası, bütün ruhları ateşleyince bana karşı, onlar da Augustusu ateşlediler. Böylece yergiye dönüştü övgüler. Ruhum büyük bir üzüntüye kapıldı bu aşağılık duruma ölümün çare olacağını sandı haklıydım haksız kıldı beni bu hacın genç kökleri adına and ki kötüye kullanmadım asla saygın bir kişi olan efendimin güvenini içinizden biri dünyaya dönecek olursa savunsun kıskançlığın attığı tokatla hala yerlerde sürülen anımı bir an bekledi ozan sonra dedi ki bana konuşması bitti kaçırma bu fırsatı konuş ne soracaksan sor ona Dedim ki, ne varsa yarayacak işime, sen sor yine, hüzün çöktü içime, bir şey soramayacağım ben. Bunun üzerine o gerdi söze, isteğini yerine getirecek yanımdaki kişi. Ama sakıncası yoksa, sen de bize bir ruhun bu budaklı gövdelerle nasıl birleştiğini söyle. Bir de, kimse çözebildi mi kendini? Bunun üzerine ağaç bir rüzgar estirdi Ardından rüzgar sese çevrildi Kısa yanıt vereceğim size Kötü bir ruh kendi kendine Kendi bedenini terk ettiğinde Minos onu yedinci çukura yollar Ruh ormana düşer Düştüğü yeri seçemese de Yazgının onu attığı bu yerde Bir tohum gibi köksalar. Sap olur önce sonra orman ağacı Harpyalar yer yapraklarını, Canını yakar Acısına pencere açarlar ötekiler gibi biz de kalıplarımıza döneceğiz ama hiçbirimiz onları giymeyeceğiz doğru olmaz insanın çıkardığı şeyleri alması buraya sürükleyeceğiz onları iç karartan bu ormanda her gövdeyi ruhumuzun bulunduğu bürtlene asacağız biz dikkatle ağaca bakıyorduk başka şeyler söylemek istediğini sanıyorduk ki beklenmedik bir gürültü koptu peşine avcı düşmüş domuzlar yaklaşırken çıkan gürültüyü andırıyordu Dal hışırtıları hayvan sesleri duyuluyordu Birden sol yanımızda iki kişi belirdi Çıplak vücutları tırmalanmıştı Hızla kaçıyorlardı Ağaçların dallarını kırıyorlardı Öndeki ey ölüm yetiş kurtar beni dedi Aynı hızda koşamayan gerideki topoda cirit atarken ayakların böyle hızlı koşmuyordu Lano Diye seslendi Sonra belli ki soluğu tükendi Çalıların arasına çöküp gözden gitti Zincirden boşanmış tazılar gibi koşan Karnı zil çalan Kapkara dişi köpeklerle doluydu Arkalarındaki orman Yere çökenin üstüne yüklendiler Onu paramparça ettiler Sızlayan organları alıp götürdüler Rehberim elimden tuttu beni Kanlar çaresiz göz yaşları içindeki çalının yanına götürdü Çalı Eila la copo da santo Andrea'' dedi Arkama gizlendiğinde eline ne geçti? İşlediğin suçlar benim mi? Ustam Çalın'ın önüne gelmişti ki şöyle dedi: Yaralarından kanla birlikte bu acıklı sözleri püskürten sen kimdin eskiden? O dedi ki: Ey beni yapraklarımdan eden işkenceyi görmeye gelen ruhlar, yaslı çalının dibine toplayın yaprakları. İlk koruyucusunun yerine Batist'a getiren Ken, kentenim. İlk koruyucunun hüneri, mutsuz kılacak hep bu kenti. Arno üzerindeki köprüde kalmamış olsaydı izi. Atilla'nın kül rengi kenti, yeniden kuran kentlilerin boşa gitmiş olurdu emekleri. Kendi evimde çarmıha gerdim ben kendimi. 14. Kanto Depresen yurt özleminin etkisiyle dağılmış yaprakları bir araya getirdim. Artık sesi çıkmayan çalıya geri verdim. İkinci bölmenin üçüncü bölmeyle sınırına vardık az sonra. Tanrı'nın adaleti korkunçtu burada. Gördüğüm yeni şeyleri anlatmak için bağrına hiçbir bitkiyi basmayan topraklara geldiğimizi söylemeliyim. Toprağın çevresi acılı ormanla, orman da hüzünle, hüzünlü uçurumla çevriliydi. Durduk burada, sınırın yanında. Yer verimsiz kalın bir kum örtüsüyle kaplaydı. Katonun ayaklarının vaktiyle